Buongiorno Ankara. Pepe Jam Gourmet Pizza'nın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tres'iniz Modern Sabahlardan günaydın 8.22 saatimiz ki böyle hiç 15 yıldır program yapıyoruz. 8, 22'de Hiç 8-22'de bir anonsumuz hatırlamıyorum. 22, hatırlamıyorum evet gerçekten yok. Bir, bir kere olmuş muydu ya? Yok, Hayır. 24'de diyorsun sen. 24'tü o evet. 24'tü. 8-22 bu 24'te, iki paylaşmakta. 21, 21 var mıydı? 21 var. Ah, var, var. Var mı 21? Tabii tabii tabii. 21 var. Doğru doğru. Benim de aklım aklıma yapmadım. ilk şey geldi. 8-24'te konuşmaya başladığımız şey geldi. Evet. O gün herhalde ben çok özel bir günde oldu. E, yayın kayıt defterine bir bakayım. Ama bildiğim kadarıyla yok. Yayın ona ne zaman bakabilirsin Fahir evet. çünkü yani kesin olmadan da konuşmak bir göz atayım ben bir, bir saniye evet, sen yayın kayıt şey. yanında mı taşıyorsun abi bu zaten stüdyoda altta şey zincirliyorlar ya Saniye. Evet sevgili dinleyiciler çok şu anda heyecanlı. Dinleyicilerimiz 10, 10, için hiç 12, özelliği olmayan bir şey gibi. için 3. tabii ki yani. Ama belki onlar için de çok özeldir. 19, Saatlere 8, göre sıralı olan 8. kısmına bakıyorsun değil evet, mi? Evet evet 8.20, 8.20, 8.22 boş. 8.22 bir ilk. Çok iyi ya. Süper bravo. Çok iyi ya. Yani... bravo, bravo, bravo. Bravo. Ve bayağı da fark ediyormuş hakikaten. Yani. Bir kere konuşmuştuk 8.22'de başlayalım Kesinlikle falan diye. Kesinlikle işte. Saçma Kısmet olur bugüneymiş dedik, ya. Şey dedik, Kısmet bugüneymiş. Hayırlı olsun hepinize güzel bir gün olsun. Dileklerimizle başlıyoruz. Şu anda da 8.24 saatimiz. Mesela o eski programı aynen al koy buraya. <gülüyor> <gülüyor> Keyifler olsun. Evet. <gülüyor> Keyif içinde kal Ege Emi. Keyifler için, bir... keyf, içinde boğul Emi. Stem ile başlamak istiyorum programı. Stem, stem, stem. Yani o kadar Twitter'da adam takip ediyoruz Bütün siyasi analizler Kadın erkek ilişkileri Efendim absürt espriler Efendim kepsler, mepsler hepsi var Bir tek şu şeyde göktaşında organik molekülle ilgili bir tane yorum bulamadım. Nasıl yani. bu Sabah ya. Oktay söyledi. Araba el frenin durduracaktı. Araba el Ki, frenini durdurdu. Çünkü arabayı ben kullanıyordum o yüzden durdurmadım. <gülüyor> el frenini <gülüyor> çekecektim <gülüyor> falan böyle sakatlık. Ben olayı şey. anlamadım. Ben, ben, organik... ben Ege el... Ben şöyle anlatayım Fire olayı. El frenini çekmesin diye elim, el frenini açıkladım bu haber Ege. Çünkü ne? Çünkü biliyorum öyle bir taşkınlık yapacağını. Ne? Haber ne ya? Abi sen İskoçya'daydın. Çok takip edemedin herhalde. Ya Biraz şey... şehre de uzak bir yerde kaldınız. 10 yıl önce şeye gönderdik de e Şeyine Adam. düştü Göktaş'ın Aa hiç bu konu. Ay, hiç sen hiç konuşmadık onu. Hayır hiç konuşmadık. Faryo heyecan sırasında. 67 pyi biliyorsun. Biliyorum 67 peyi. Kuyruklu yıldızın tam adresi diye tam, geçer. Evet. Ada adresi diye geçer. Evet. Evet. Ada evet. parsel numarası. Evet. File. File. Ya da file. Giray. Pek çok, çok isimli var. E, bu kondunun. Kondu deyince biliyorsunuz onu da. Üstüne konana kondu e, üstüne deniyor. Bu, çamaşır makinesi tipi bir şey canlandır gözünde. Aynen o büyüklükte. O büyüklükte bir şey. Kondu. Yalnız gölge tarafında e, kaldı ben falan değilim. diye son enerjisini topladığı e, şeylerden oradan işte numuneler toplamış bir iki tane. Onları analiz etmiş, mi? dünyaya göndermiş. En son şey o. Aa, son bize son son nefesinde onu söylemiş yani. yani. son nefesi dediğin de zaten o şeyin yüzeyinde aldığı ilk nefeslerden biri. Yani zaten daha zaten çalışmaya başlamış abi. çalıştı. Yani adımını attı organik molekülü buldu. Aa. Organik molekül olduğunu o söylemiş abi gönderdi. Organik molekül dediğimiz Basit organik molekül. Kabahat tipi bir şey mi? Karbon tipi bir şey olabilir. Karbonlu, marbonlu. Karbonlu, azotlu. Tabii efendim. yani. Aslında zaten daha önceden uzayda bulunan e, şeyler Şeylerde. bunlar ama... Biraz böyle üzerine çalışılması, düşünülmesi lazım galiba. Biraz bir... Benim bilgim yeterli değil. Çünkü yani Venüs'ün de şeyinde, atmosferinde var. Bildiğim kadarıyla o tip organik moleküller. Bunlar... Hmm. Karmaşık organik molekül olarak tanımlanmamış şey. Açıklamayı Benim kimya der hep boş geçti hemen de o karmaşık olması yani yavaş yavaş ya. Karmaşık yani yani... dediğin kompleks. Onu amino, anladım. Amino asit yani Faiz. Ha öyle de bana bana amino asitle gel Oktay. Ama yani yine de bu tabii çok önemli bir şey. Bir kişi de onunla ilgili. Gelişmek. Tamam gene espri yap yani orada şey bulundu. Beyler hafta sonu oradayız diye. Yaman da olsa onunla ilgili bir espri yok Ama yani. Ama oldu ya bu şey oldu. Olay oldu da şey kadar olmadı. Benim takip ettiği olmadı. kimse de 100 kişi takip ediyorum. Hep popüler. Hepsi internet fellow belli. Bir tanesinde bunu göremedim yani Doğru doğru diyorsun bu olsun, şey, İnişi olsun. kadar işte kondu mu konmadı mı aman güzel indi mi inmedi mi kadar e, Bu tespiti şey olmadı bir olay olmadı. Hmm. Ee, bakalım biraz böyle bir üzerinde bir bu, bu, iş, bu işin uzmanları var fayır. Hmm. Yani Orga, e, organik uzmanları. Organik uzmanları olabilir, uzay uzmanları olabilir, hmm. astrofizikçiler olabilir. Organik pek tarımcılar pek çok, olabilir. Pek çok bunlar bunlar yassık cisim biraz da ne olduğunu, ne bittiğini tam anlayalım biz de. Ne kadar we have just landed dedi ve gitti. Son nefesi we have just landed roket yani böyle eliyle de şeye yazmış eliyle dedim o işte ucundaki e, eli sayılır o, tabii eli sayılır. Onu, onu metafor olarak düşünün eliyle de yazmış organik bir daha evet. yazmış bir daha yapsana organik organik <gülüyor> organik neredesiniz <gülüyor> <gülüyor> Ay ay çok güzel. Peki madem öyle ben de size satılık gökteşi haberleri vereyim. Ha Dünyaca ünlü Christie's müzayede salonu tarihi öneme sahip göktaşları için 25 Kasım'da bir açık artırma düzenleyecek. Eğer ihtiyacınız varsa, meraklısıysanız, hastasıysanız. Pardon, bunlar havadakileri mi adres verip şey Yo, yapıyorlar? İnişleri, weevac landed'leri iniyor. Evet, 1400'lü yıllarda bulunanlardan tut günümüze kadar tarihi değeri de var. Hem uzaydaki tarihi değeri var, hem de dünyamızdaki tarihi değeri olan e, bir sürü gök taşı e, satılacak, 900 dolardan 100 bin dolara kadar değişiyor. Onları fiyat. nerede tutuyorlar ya? depoda mı tutuyorlar bunları? Tabii, tabii ya ama onu da temizliğe gitmişler işte bütün gök taşlarını, bir şey olsunlar ya. Biz de bir bir Nedir burada MTA'nın müzesi vardı, orada ben. Vardı evet hatırlıyorum. Sanki varmıştı varmış gibicesini hatırlıyorum. da taş yok muydu MTA'nın müzesinde? Aydan'da taş Daha doğrusu Türkiye'yi hediye edilen MTA'nın müzesinde Evet tabii tabii. tabii. MTA'nın müzesinde ilk metalurji mühendislerinden birinin şeyi var. Mumyası mı? Mumya tipi bir. Mumya değil de böyle bir şeyi. Bal heykeli. Bal heykeli gibi. Heykel <gülüyor> i̇şte gibi bir şey. İlk Türk metalürcü. Loji, ne? Ne? etnik kökenini bilmiyorum ama ilk metalurji mühüncüsü? Tarihteki ilk metalurji böyle bir şeyler yapıyor falan. Tarihteki ilk metalurji evet. en eski mesleklerden biri. Geleceğin mesleği olduğu kadar. Tarihteki en eski mesleklerden Tabii, tarihin biri. tarihin ilk 3 mesleğinden metalürcü. bir tanesi. Tabi yani ben okudum diye söylemiyorum. Tarihin ilk 3 mesleğinde senin de bir heykelin yakışırdı oraya ya. Ya, işte o diploma etmiş ya. Ha diplomasını yakan metaloloji mühendisi diye. Tarihteki ilk değil mi? İlk olarak. Vallahi aslında onu ben bir gideyim görüşeyim. Çünkü senin bütün okul arkadaşların mühendisliklerine devam ediyor, değil mi? Tabii çoğu başarıyla üstelik Gayet ne güzel. güzel bir şekilde bol kazançlı tıkır, şekilde Moktay. Bol kazançlı. devam ediyor. Başarı dediğin, tıkır tıkır için, dediğin, dediğin maaşları yatıyor anlamında mı? Para isteyen para kazandı. Mutluluk isteyen mutluluk, mutluluk kazandı. kazandı. Kariyer isteyen okumdu. kariyer. Bravo. Şey. İşte, metaloji mühendisi insana hayatta mutluluk getirir. Bunu doğru mu hocam? Zaten. Yani vallahi bravo. Neyi ben eşeleyeceksin? Şimdi... Onun kararını veriyorsun. Doğru şeyi eşelersen Adam sana eşelemeyi öğretiyor. Tabii. Neyi yeşelteceğini söylemiyor. Hayır doğru şeyi eşelersen zaten mutsuz olman gibi bir şey. Söz konusu Söz bile konusu olamaz. Söz evet. Bir şey Biz bak programın kaçıncı senesindeyiz? 15. sene. Yani, yani biz bölüme girdiğimiz zaman söylendi bize bu cümle. Bir daha söyler misin onu tam şey? <gülüyor> Ay, onu ben de... bölüme de hakim olmadığımdan <gülüyor> yani şu anda birleştiriyorum yani Fahir. Oktay metaloloji için eşleme bilimi diyebilir miyiz? Eşeleme ve eşeledeğini inceleme bilimi diyebiliriz. Eksik olur eşeleme bilimi. Sır eşeleme lazım. olmaz yani. Çünkü eşeleme, eşeleme Bunun oluyor. karıştırma gibi bir şey. E, tabii yani. Ama siz eşeleme maden eşeleme, eşeleme değildir yani. Maden mühendisliğine de giriyor biraz eşeleme. Tabii doğru. Tabii jeolojiye evet. de giriyor. Her şeye her girer. Her şeye girer doğru. Yani doğru, her doğru mühendislik ya. eşeliyor ama neye eşeleyeceksin? Nasıl eşeleyeceksin? Hep bunlar hep bunlar şey bunları öğretiyorlar. E, satılık göktaşlarından sonra ister. Kadar ne kadara gidiyormuş fay? İşte 900 dolardan 100 bin dolara kadar. Neyse. Durumunuza bağlı. Kilosu mu? Büyüklüğüne görüdür herhalde. Kilo ile ya. kiloyla. Bunu kiloyla bölüp veriyorlar mı? Kilo ile istersen 100 gram al isterim. Bölmüyorlar canım. O blok blok işte komple bunlar şey gibi. Normalize ediyoruz göktaşlarını. Evlerimize koyduğumuz zaman bunlar artık birer e, sanat eseri, birer... E, obje mi? Obje. Obje. Doğru kelime obje Peki ne dokuz ne kadar mesela Hemen Cebiz bir fakirliğini ön plana Ne yapayım ya yüz bin mı alacağım bir sen şey... Bütün çocuklarımızın geleceğini ya, buna yatırdım <gülüyor> Bu bir göktaşıdır bir <gülüyor> Çocuklar toplanın. bu akşam açız Ama buna Göktaşımız... bakarak doyacağız Yani göktaşını alacağım Seni unutacağım e, göktaşları 900 dolardan işte biraz taksit falan da yaptırırsan olur gibi geliyor ya. Ya da Göktaş'ı için kredi çekiliyor mu bilmiyorum Gök diye onu araştır. %70'ini veriyor galiba banka. Ama %30'luk bir miktarını yatırman gerekiyor. Çok iyi ya bence güzel bir gelişme. Halbuki doğru yerde bulsan bedava yağıyor. Yani işte evine yağın var onlar da kısmetli nasip bu Ama işte. evine yağması da tehlikeli kafana gelir bir şey olur. Bak ya, bak bir bak yerden yani Sekip senin evine geliyor. gelse o güzel. Evet bak ne kadar güzel söyledi bir yerden sekmesi kaydıyla umarız hepinizin göktaşlarıyla buluşması yani, en yakın zamanda gerçekleşir. Sen ince gören göktaşları mı tercih ediyorsun? Yani böyle hafiften böyle, hayır, hayır. böyle bir fal solu ve Yok, bant banttan gelen göktaş gelecek bir yerinin evine dang, oradan zıplayacak benim evime hafif inecek He. tamam anladım banttan, yani, banttan görenler tamam doğru banttan görenler Anladım. Var mı peki çeşitleri meşitleri Fahir? Yani Hatayım mesela çeşitlerimiz... malzeme seçebiliyor musun? Mesela ben e, bir, bir böyle bir ka karbon yoğunluklu bir göktaşı istiyorum. Yok no, öyle bir, bir şey yok. yok da sadece. Ne bileyim. Ha. Yok şey demiş, Yok mu? E, altına not yazmışlar stoklarla sınırlıyız diye. Öyle bir şeyleri var. Oo, demek ki sınırlı. <gülüyor> sınırlı <sayıda>. yani Yani <gülüyor> elinizi çabuk tutun derim ben hop oradan sizi nereye götüreyim ben nereye götürmemi istersiniz ülkemize mi yoksa yurt dışında devam edelim mi İsterseniz yurt dışında devam edelim çünkü ben Antalya'ya yer getireceğim ya da götüreceğim neyi götür Antalya'ya götür Antalya'da eşektirik yok satıyor eşektirik derken eşek gücünden elektrik mi? bilemem yani biraz düşünün canım yani ya. her şey Eş... hazır gelsin istiyorsunuz Eş da, e da, e e elektrikli trik. eşek pille Eş e çalışan trik. eşek Eş karpuz kabuğundan e trik. eşekler beslemek şey şey serbest düşüncelerimiz yeteri kadar ee, bence çalıştı. Vallahi baya yani. kastırdı ama nereye? Geçen yaz aylarında Antalyalı bir firmayla İzmir Damızlık Koyun Keçi Birliği'nin beraber yürüttüğü... Bir... Ha, bileyim Birliğin bileyim adını olmamıyor. alabilir miyiz? Hangi birlikten siniz? İzmir Damızlık Keçi ve Koyunlar Birliği. Vallahi bravo. Damızlık keçilerimiz var koyunlarımız. Sivilciler bu da marşıdır. Ulaşımın olmadığı yerlere eşek sırtında elektrik ulaştırdı. Yani bundan içi... sonrasını eşeklerle devam edeceğimiz yer mi? Eşektirik adı verilen bir e, uygulamaya e, geçilmişti. Eşek sırtında elektrik ulaştırma dediğim akü mü taşıyor hayvan? Elektriği. Akü ve panel. Ve akü, batarya. Akü değil. akü değil. Panel. Güneş paneli taşıyor. Enerji paneli daha doğrusu. Çok güzel. Doğal enerji. 5-7 kilowatt gücündeki taşınabilir bir sistem bu. Eyvallah abi. Ulaşımın olmadığı yerlere neyle gidiyorsun? Eşek. Eşekle gidiyoruz. Ama o. Ee, ondan sonra elektriğin olmadığı yere ne götürmüş oluyorsun? Panel. Elektrik götürmüş oluyorsun. Güç götürmüş oluyorsun. Yaklaşık 2.800 lira maliyet. E, yaylalarda efendim e, çiftçi ve çobanların aydınlatmasından tutun da buzdolabı bu eşeği... Televizyon, internet... Bildiğimiz eşek semerinin panelli olanı mı? Eşek semerini sağına ve soluna atıyorsun. Tamam o yürüdükçe... O yürüdükçe depoluyor. doğru çeviriyorsun hayvanı. Depola diyor. Çevirmene gerek yoksa. Panel çevirme yok. Olur. Alır mı? Alır o. E alamadı görüyor. ya Flea'ya. Ya Flea sen ne kıyaslıyorsun? Ben Antalya diyorum sana sen gidiyorsun bana 500 milyon ötedeki şeyi söylüyorsun. Olabilir. Antalya, Ankara'ya kaç kilometre? Nereden baksan? O da 500. 500. Olat da saat. İyice küsültelim <gülüyor> anlamamız için. <gülüyor> o da 500 Artık kilometre. A, milyonda biri de olsa aynı şey. Süt sağım üniteleri ve süt soğutma tankları gibi. Okrancığım süt sağıma ne ara geçtin? Eşeğin sütünü ne ara Abi, yaylaya çıkarıyorsun ya. Yaylada şey... koyunu sağdın da buzdolabına koydun. Aa. Bozulmuş. Priz, priz arıyorsun yok, yok. Eşek geliyor. Eşeğe takıyorsun. 22, şu anda İzmir'de 22 çobanın eşekle. 57 Çoban'ın da yaylada yerleşik olarak kullandığı ne sistemi olabilir? Eşektirik sistemi. Bravo. Bravo. Eşektirik sistemi. Ee, pek çok şu anda teklif almış. Vallahi Türk Bence Türkiye'de de çok akıllı işemiz. Bravo. Çok Hakikaten. Çok teklif almış. Çünkü keçi de her yere çıkar ama panel taşıyacak gücü yok. Ama eşek, eşek öyle mi ya? Yani? Şey Yürüdük sıra ne yapıyor? Elektrik. Ee, şarj ediyor. Şarj ben şarj eşeğin kafasından geçenleri düşünüyorum. Peki düşünen. onun şarjını azalıp azalmadığını nereden anlıyorsun? Onu bir Anlamasın tane... Basından diyor böyle mesela şarj bitiyor diyor. <gülüyor> şarj bitiyor orada bir titreme gelir zaten anırmasından direkt yorumlamıyorsun da onu anırması şeyin hemen panelin köşesindeki bir şeye bağlı orada kırmızı bir çubuk var o böyle ileri gidiyor eğer dolu olursa iyi anırırsa yani anladım. Yani anladım. bunları biraz uygulamada öğreneceğiz. Eşek panele, <gülüyor> <bakıyor>. <gülüyor> <gülüyor> eşek panele bakıyor. Eşek paneli bakıyor orada şey azalma Eşek değil, panelden adım? ne anlar diyorsun? Bir panele bakarım Ege, panel mi diye. <gülüyor> Bir eşeğe bakarım. Eşeğe eşek bakarım. Ben eşeğin <gülüyor> yerine koyuyorum kendimi de şey diye gerizekalı eşek geldin <gülüyor> sırtında panel de taşıtıyorlar sana hala eşeğiyiz biz falan diye düşünüyordur. Eşek mi? Diğer arkadaşlar Yani Herhalde. şimdi mesela kavun karpusu taşıyan eşek çok ee, ne bileyim insanla arasındaki farkı hissetmeyebilir de. Sonuçta kabın onlar da kabun yiyor falan da panel taşıdığında hipster eşek mi oluyor panel taşıyan eşek? tabi Hipster eşek olur. Siber bile olur. Bir sonraki adım. Panel giymiş ama yine bizim eşek diyormuş diğer arkadaşları. ne Okumak. O da bir Okumak olabilir. paneli şey olabilir. Sayılır <gülüyor> edit falan filan fıstık. <gülüyor> temiz enerji en güzeli. Ben de vallahi ne en güzel enerjimiz. olabilir yani. E, Yok anladın. eşeklerin biraz Analitesiz. kabahatinden ziyade gaz sorunu oluyor eşekte de nasıl e, erkek çocuklarda daha doğrusu bebeklerde e, daha doğrusu bebeklerin genelinde var da erkek bebek biraz gazlı olurlar derler daha ya daha, evet. işte e, doğamızın tabiatımızın derleri, erkek bebekleri de eşekler. Derleri boş var. öyle mi Fahir sen direkt anlat değil, öyle, eşekle, öyle değil mi? öyle eşeklerde hakikaten e, gaz gazlı problemi. olurlar gaz problemi olurlar o yüzden. E, pek fazla arka taraflarda civarda da dolaşmamak gerekir Nasıl? diyorum uyarıyorum. elektrik şeyine yaklaşmak tehlikeliyse bu evet, da tabii. aynı şekilde eşeğe yaklaşmakta özellikle arkadan Arkadan yaklaşmayınız e, orası bir zaten şey var e, şey zone diye geçiyor e, red zone diye geçer kırmızı bölge diye. E, Türkçemize de çevirebiliriz. O red zonda olmak gerçekten böyle eşeğin arkasından böyle iki kolunu verebiyat bir tarafını buraya çizgi çek bir tarafını buraya çizgi çek o böyle işte o alan red zone ben bakarak dinlememe rağmen ne tarafı çizgi çektiğini <gülüyor> anlamadım sevgili dinciler çok bence şey yapmaya gerek yok onu çünkü uygulamalı olarak gösterecek onu göstereceğim valla modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar amanın komşular yetişin dostlar modern sabahlarda da espriler şakalarlarlarlar buyursunlar Şimdi geçtiğimiz günlerde Rütü'nün kestiği bir ceza vardı bir dizide öpüşmesaneleri. O onun alt dudağını em diyor. Öbürü onun üst dudağını o esnada em erken. Şey uzun, uzun uzun rapordu. Oradan öpüşme demiyordu da. Öpüşme... Liposakşın işte. Liposakşın tipi bir espriler falan filan vardı. Orada. Var, vardı işte de. Hatta şey diyenler vardı. Ya şimdi esas şey değil de. Seyredince değil de. rütük raporunu okuyunca. Esas onu okuyacaksın böyle diziden bir şey anlamıyorsun. He. Bir şey anlaşılmıyor esas şeyi çok güzel diye. Bir tane daha geldi. Of, ee, okusana Faiz. Yani Rütük raporu değil bu tabii. Ee, Gizem Karaca ile Barış Kılıç e, ya da Kılıç. Ee, Seni seviyorum adamım 21 Kasım'da vizyona girecek. Filmdeki suni teneffüs ve öpüşme sahneleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Suni teneffüs bunu bir alabilir miyiz? Belki bir boğuluyordur bir sahnede. E boğuluyordur tamam anladım canım da suni teneffüsün de bir erotik öve olarak şey olması. İstersen orada var ya bir suni teneffüs yaptı bir de kalp masajı yapışı var ki Hayır, istersen ki yakınlaşma sahneleri de Ha, Öylece, yakınlaşma sahneleri tamam. çok, ee, çok ortadan çok evet. hiçbir şey anlatmıyor. Yakınlaşma sahneleri bence tamam. anlatıyor. Sormuşlar Gizem Karaca ve Barış Kılıç'a. Ne demiş? Nasıldı demişler. <gülüyor> Gizem Karaca demiş ki senaryoyu göre öpüşürken hiçbir şey hissetmedim. Her şey el sıkışmak kadar basit ve normaldi. Ee, ama ama demiş yani. Niye normaldi? Barış konuşu, biraz yapalım diye gelmeye başladığında huzursuz Orada, olmaya başladı. Bir, evet. Barış Kılıç da şunları söyledi. Bence ee... çok zevkliydi. Değil mi? <gülüyor> Bu sahneler filmin önünde geçiyorsa biraz e, emeğe saygısızlık oluyor. Çok affedersiniz. O zaman insanlar akşama kadar sevişsin. Biri de onları görüntülesin. Onun adı var ve çok e, popüler. yaygın. Çok evet, da çok, çok şey popüler. Yapıyor. Neyse işte gösterime girecek. Hayır sanki bunu biz yaptık ha filmin şeyi prodüktörü sosyal medyaya fotoğraf sızdırmış sanki biz başka fotoğraf varsa onunla şey yapalım. Tabi onları konuşulacak fotoğraf verin biz. Ben gittim orada sanki şey yaptım. Capsledim. Terifüsü varmış Uza 3000 metreden fotoğrafını çekmişim gibi. Seninle ne sapık sapık artist, artist. beyefendinin daha soyadını bilmiyoruz. İşiyle mi gündeme gelmek istedik? Bir isminizle bir şey <gülüyor> yapılıyor. Barış Kılıç'ı hatırlarsınız. Adını Feriha koydum da ee, şey hocası var, yani teknenin sahibi vardı ya Teknenin sahibi olan adı. Tekneyi adam. biraz hatırlatırmışlar. Tek tekne, tekne, tekne, tekne. Tekneyi tekne. biraz hatırlatırmışlar. Mekkezir'de tekne var. Yok. Orada ee, da adını var mıydı? Adını Feriha'ya bir tekne vardı. Adını Feriha'ya koyduğumda. Feriha, Feriha hatta temizlemeye gitmişti tekneyi. Ben onu bilmiyorum tekne, ya. temiz diye gidiyorum diye böyle bir Feriha'nın lafı vardı hatırlarsan. Hatırladınız mı? Yok ben hatırlayamadım. Oradaki adam, oradaki adamın aynısı. Barış Bey'de. de bu neyse önümüzdeki günlerde göreceğiz. Suni teneffüste neler oluyor? Erotizmin suni teneffüste buluşması. Adını Fera'ya koyduğunda ne oldu Fera hanıma? Ya o vallahi bilmiyorum ya ben. yolu diye şey oldu oradan. Oldu. Ondan sonra da işte şey oldu. Metin, hanım da diziye yani. geçti ondan sonra. Evet. Esas şimdi bomba geliyor. Şeref meselesi diye bakalım. Yeni dizi varmış. Yeni, evet. evet. şeref meselesi. Bombalıyorlar onu. Da. Efendim ne meselesi? Şeref meselesi. Ee, onu önümüzdeki günlerde Yine göreceğiz. Mi, dizi mi başlıyor ya? O adını Feriha var. koydum sonuna ulaştı Var yani dizi? başlamış. Ha? Ben tekrar aynı konuyu açacağım. Oktay bir sorsana adını Feriha koydum da ne oldu? Ne oldu ya? Yani oğlana kavuştu tamam aşkına kavuştu deseler yeter. Öldü öldü. öldü Feriha öldü. Evet öldü, öldü tabii. Öldü öldü Feriha kız öldü. öldü ondan sonra Aa. Emir geldi işte. Ondan sonra Emir'in yolu diye devam etti ya. Tamam biliyorum da ben öldüğünü biliyorum. Kız niye ya. öldü? Ya. Fırdiler fırdiler. Hayır yani tamam yani nasıl öldü değil de yani Öldü ondan sonra başka bir diziye mi başladı o hanımefendi? Hakkı o, vardır tabii. Bir dizi öldünce kariyeri başka bir, bitmez. Yani Ama dizide kariyeri. Niye bit... öldürdüler yani de ondan sonra Emir'in yolu oldu? İşte uzadı uzadı. Dizi de bitmedi çünkü. Dizi, dizi bitmedi Emir'in yolu diye devam etti. Pek ee, çok soru var aklımızda. O, olaylar olaylar oldu yani o, o kadar netleşti. Hemen size hop bir de... Işte... O kız da hiçbir dizide yüzü gülmedi değil mi? Şeyde de aşkın memnuda da sıkıntıdaydı. Yok ne da... sıkıntısı? Ne sıkıntısı? Niye canım o... o lay lay loy loy'daydı hayatı? Lay lay loy loydu. Şey ya. Sevgisi değil miydi Kuanstadt'ın? E evleniyorlardı işte. Üvey annesiyle kocasının arasındaki ilişki öğrenince morali bozuldu biraz. Morali bozuldu. Ama sonra. genç yani. Genç olduğu için çabuk atlatır. Zaten öyle dedi. Genç olduğu için çabuk atlatır. Tamam. Yani. En sonunda onları bahçede otururken gördük değil mi aşkı fefino'da? Onlar Kar, ayrı olarak toparlamaya çalışıyor. Babası ve kendisi. Evet, bahçede onları tanıtacak olursun. Kahvaltı ediyorlardı. Yalnız evet. büyük kahvaltı badire atlattı. Yok, kahvaltı yoktu. Öyle kahvaltı bahçede... bitmiş üstüne kahve içiyorlardı. Kahve, kahve sonbaharı tipi bir şey hatırlıyorum ben. Yaprak veriyimdi. Dışarıda kahvaltı yapmışlar. Güzel güzel bir havada. Bahçede oturuyorlardı tamam, ama kimse kimse kahve konuşmuyordu. E konuşmuyor kahve içiyor. Kahveyi bekliyorlardı. Hatta şey diye sohbetleri vardı aralarında da. Orayı duymamışsınız. Ya 15 dakika oldu kahve falan <gülüyor> filan. <falan, gülüyor> aynı sahne bir İstanbul masalında da vardı. <gülüyor> Aynısı işte. Demek ki diziler hep aynı tarzda. Ya, yani, yani aile büyük badire atlattı ya ne kahvaltı ettiler be. başka kefnoda yani, mı başka kefnoda başka edilen kahvaltı arkadaş o yenilen yemekler ne yediler ve ailecenek ne yediler Beşir ya? öldü evden Ondan sonra evin ne diyelim yeğeni evde abilik gibi yapan adam sakalları bıraktı mezarlıklarda takılıyor Öbür Katya ne oldu acaba Katya <gülüyor> Katya, Katya. Mu büyük ihtimalle Katya Ya Katya da bir şey Onu diyor yaptı acaba. O da Ben döndü mü ülkesine mi döndü tekla O da ülkesine kesin dönüş yaptı. Şey çıldırdı ne? İşte onun esprisi olur diyor. Annesi çemçürdü. Yalnız Firdevs Hanım'ı gördüğünüzde ağzı nasıl böyle? O genç çocuk bir taklidini yapsa bir neşe olur diyor. ağzı gibi. böyle olmuştu. Evdeki çocuk vardı. O ne? Neredeyse yapayım. çak yapacak o. o da nasıl bir ergenleşince nasıl bir değişik oldu adam ya. Gördünüz mü onun sonraki Yok, hallerini onu bilmiyorum sonra, da. Onu da sonra bir şey ile görmedik. Adam Göremedim. Bey ile kızı arasında acaba şey olmuş mudur? Ne? Sen kocana sahip çıksaydın da benim karıya şey yapmasın. Sen esat karına sahip çıksaydın falan diye. Şey. Hiç baba ile böyle konuşulur mu ya? Hiç, o kadar şeyden sonra evde bir kere zaten intihar edilmiş beşir. Gerçi beşirde suçu yok beşirinki kadar. ne kıydı içimiz ya? Ne kıydı? Allah hakikaten Badir atlatmışız haberimiz yok vallahi ya. yok hakikaten. O biz yani o ailenin o olayları yaşayacağı aslında o sofralardan belliydi. Ta sezonun ortası mıydı? Başımıydı? E, neydi? Canım. Yani bakıyorsun akşam yemeği yapılıyor. Yani daha doğrusu akşam yemeği yenecek bakıyorsun. İki kişi var. Kocaman masa. Nerede? Nerede? Kim? Oktay ne kadar çok yemek döktüler biliyor musun? Adnan, Adnan Bey zaten yani... son bölümde diyor. Çok yemek döktük çok aha, aldık. Akşam yemeği kalkmaz diye bir lafı var Adnan Bey'in. Bu, bu olaylar başlamadan önce. <gülüyor> akşam öğünü kalkmaz. Herkes bu sofrada oturacak diye. Ona aç diyecektim. Herkes bu sofrada. Hayır yok. Onun morali bozuk odasında. Onun o yerde, sistemi partide. otursaydı o aile vallahi topar evet. çok güzel bir Oradan noktaya Oradan başladı işte. işte. Maalesef. Maalesef. Mihter hanım bir şey yememesiyle ilgili Siz akşam mi? yemekleri beraber mi yeniyor Ege? Biz de beraber Hep gelin. beraber Aha. mi? Yani Alin, Selin. Hep beraber. Hep beraber. Ne kadar güzel Selin bir şey. biraz dolanarak. Ya onun, o olur onun. İşi, işi geleyip biraz şey oluyor da. İşi geleyip Yoğun çalışmalar oluyor gidiyor oraya koşuyor bir şey yapıyor geliyor bir köfte yiyor <gülüyor> falan. Özellikle akşam ama akşam beraber oturuyoruz. Ben diyorum yani eve iş güzel. getirme diyorum evden çıktığın mı var diyor o da öyle bir O da şey haklı zor. o da i̇şte haklı. Sağlam temeller üzerine kurulmuş. Siz beraber mi yiyorsunuz Oktay Bey? Akşam Biz yemeği. zaten iki kişi olduğumuz için <gülüyor> Fahir çok zor olmuyor beraber yiyoruz her zaman. E canım bu adamlar da çok şey değil. <gülüyor> <gülüyor> öyle deme dört kişi. Dört kişi, dört kişi, dört kişi, dört kişi, dört kişi zor. Hidali üç diyorlar. <gülüyor> İdali 3 diyorlar. 35 milyon dolara satılmak istenen Marmaris'teki Karaca na kim talip? 35 vallahi ben milyon dolarım mı? olsa ben alırdım vallahi. Marmaris'i seviyorum zaten tam da bize göre. Ya ben Marmaris'in karşı beli tarafında bu tarafta. Hmm. Ee, i̇ki tane eşek alırsın eşektirik. Adada elektriğim var. Oh bitti gitti mis gibi. Sabahtan akşama kadar eşekler dolarsın. Birinci derece doğal sit sonuçta çıkartılabilmesi için çalışılıyormuş şu anda. Karaca adası denen yerin. Niye sit alanı orada daha önceden? Dokunmayın abi demişler işte buraya zaman. Bir şeyde böyle kalsın demişler. Anladım yani. Tarihi bir şey var mı falan filanlar yapılmış mı orada? Kesin yapılmıştır. Ondan sonra... Erken Roma döneminde mesela hiç takılmadım oraya. Bir İzmirliye aitmiş bu ada. Hı hı. Yer Amerika'da yaşıyormuş kendisi ve at yetiştiriciliği yapıyormuş. Ada açıklanmamış. Senin ee, akraban olabilir mi Ege? Bizde at e, yetiştiricisi olan at yetiştirici olan... namık amcalarda. Yok abi, at. Yok. At Amerika'da mı yaşıyor namık amcalar? Değil. O zaman o değil. Onun şey üretme At da yok zaten. Üretme çiftliği var değil mi? O da yok. O da mı yok? O da mı yok, mı? yok. Sigorta o zaman... işi yapıyor. Olabilir mi oktay? Sigorta şey işi. Olabilir mi? abi. Yani olabilir. Sigorta ismini açıklamayan Yani adam yani belki sigortacılık yapıyor. Onu da açıklamıyor e, da atıyor. Doğru. 35 milyon mı? Valla 4 yıl önce 25 milyon dolara satışa çıkartılmış bu İzmirli e, sahibi Satılmayınca tarafından. Satılmayınca biraz daha pahalı yapalım. Belki millet kıymetli zannedebiliriz. Ancak alıcı çıkmamış. E, geçen ay sonunda işte 35 milyon dolara yeniden e, satışa konmuş. Satışa çıkmamış. Yine alıcı çıkmamış. Ee, e demiş hedefimiz 45. Yok şu anda bir alıcı var. Abramovic. Abramovic mi? Aa, gelsin Marmaris. Abramovic bizim komşu. 316 bin metrekarelik tapu tescili. Kalanıysa orman. Olarak kullanımlı toplam 381 metrekare. 380 metrekare mi? 380, 380 bin. bin. 380 bin ha. Hı hı. 380 bin metrekare e, güzel. yani güzel Küçük tabii. değil. Gerçi Abramovich'in teknesi ondan büyük galiba. 380 bin metrekare da diyoruz. 7-8 hektar mıydı öyle bir şeydi yani. Tabii evet. Ama o da büyük için. seviyor ya işte adam ne yapsın. Bir şey diyeceğim 35 milyon dolara ada alınınca. Evet. Hı. Bu emlakçı yine emlak pazarlama şirketi tarafından şey yapılıyor. bu. %2 yapılır. alınız. %2 kuralı geçerli mi? Tabii tabii. Hem satıcıdan hem alıcıdan. Tabii. Yoksa hani meblağ yüksek ölçek, olunca böyle ölçek biraz ölçek daha... Ölçek büyüyor sadece. Oranlar sabit. Aynı. Tabi Abramovich yani. biraz ADA... pazarlık yapar orada. Kaç oluyor bir şey yani. %2'si ya. Neyin? 35 milyon doların. Vallahi Oktay e yapar yani. 700 bin mi oluyor? Evet. 700 bin dolar. 700 bin oradan, 700 bin oradan. 1.5 milyon emlakçının Allah ben de Ona bir ada alınır mı? ufak tefek bir ada almış, almış. Yani, yani ada almasan bile kayalık alırsın, adaya döndürürsün. Ne ben öyle olsam adadan ona toprak verirdim. Burası da senin şeyin yetiştireceksin. Sadece bana asker göndereceksin diye. Küçük bir ülke olarak böyle bir kurmak. Küçük. <gülüyor> <gülüyor> Küçük Abrumovic, Ege kayacağı. Evet, yeni saatimize girdiğimize göre bu Hayırlısı. saati sonlandırabiliriz. Ama bu... şarkıyla sonlandırabiliriz. Şarkıyla, sonlandırabilir. şarkıyla. Veya? Şiirle. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Biraz ötüleseniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Esprilerle şakalarla elbette. Oktay Bey hoş geldiniz. Fahay Bey hoş geldiniz bu yeni saate. Hoş bulduk hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Tamam herkese her hoş geldiniz. Beş gittiniz Teşekkürler. de programı yedik. Zaten bir hele gittiğimizde yoktum. Yani evet. Yaşam alanındaydık. Evet sevgili dinleyiciler eminim sizin de evlerinizde yaşam alanlarınız vardır. Oturma odası. Oturma odası olabilir. Neye benzer yaşam alanı dediğimiz şey? Bizim... Ee, ağırlıklı Salona olarak vakit mı? geçirdiğin bölge bu mutfaksa mutfak, oturma odasıyla oturma odası, salonsa salon, salon manje ise salon Majero. Manje veya Salaman der Teşekkürler. <gülüyor> ee, yeni saatimizde neler var bu saat gerçekten önemli bir saat ee... şirin gündem olacak bugün sevgili dinleyiciler programımızda Oktay'ın e, projesi evet. şahsi e, programı biz fahirle birazdan biz sadece burada birer e, figür anız. dinleyeceğiz e, dışarıdan. Dinleyeceğiz. Konukları herhalde bu hafta konukların geliyor. Oktay. Ee, bu hafta konuklar ayarlandı. Ee, yalnız tabii sizler de stüdyoda duracaksınız. Niye? Benim e, planıma göre. Çünkü e, telefonla konuklarımızı bağlayacağız. Ee, telefon bağlanıncaya kadar. Ankara'dan seçseydin konuklarını. Ankara'dan zaten. <gülüyor> e gelseler de Oktay. Yani Ankara'dan ama telefonla. Çünkü program formatı şeyden... gereği telefonla bağlanan herkesi Ankara'dan. Seçmek zorundayız abi. Evet Program anlaşıldı. formatı bu. E zaten ceplen değil normal telefondan arıyoruz değil mi? Hmm. Ondan sabit anla... telefon dediğimiz. Evet sabit telefon numarasından aranıyor. Çünkü hat daha temiz oluyor. Yani çok format var. Yani formatı çok şeyleri var. Komplike ee, anladım ben. Mesela sırf format kereyi İstanbul'dan konuk alamıyoruz. Hı -hı. Yani ben şimdi. şimdi telefonla bağlandığın zaman Ankara'dan almak zorundasın. Biz en son Şirin gündemden sonra ben e, biraz Fahir programla ilgili eleştirilerimi söyledim. Fahir de kıskançlığından ne diyeceğini şaşırdım falan dedi. Adam ne güzel kurmuş formatı var falan filan dedi. Hı hı. E, o yüzden hani bir kez daha gündeme getirmemek istemiyorum. Yani çünkü benim bazı eleştirilerim kıskançlık olarak yorumlanıyor ama programın biraz şimdi... iğrenç. <gülüyor> format olarak mı? Yani bir format hayır şimdi Oktay bir program yapsa Oktay'dan bahsediyorum. Oturur, dinlersin de güzel. Ama adam da başka birisi gibi davrandığı için... Ama o format gereği, yani format gereği. E, yani Forma, Ege, format sen, gereği. şimdi format Yani Ege şunu Değil anlamıyorsun. kıskanç oluyorum. Sen böyle. abi ev gibi düşün. Şimdi ben kıskançlık demem. Çünkü birini kıskançlıkla biliyorsun suçlamak çok zalimce geliyor bana. Yani e, böyle eleştiriye böyle cevap vermek. Ama yani şimdi oturuyorum bir düşünüyorum. E, sen şeyi atlıyorsun abi eleştirilinde. Yani format gereği olduğunu... Yani vakit sınırlı tamam mı? Yani vakit çok sınırlı ve hızlı akıyor. Çok hızlı akıyor. Tamam ona bir şey demiyorum. Ee, yani ben de mesela bu şekilde konuşarak o programı yapmak isterim ama neden yapmıyorum? Format gereği. Format mi? gereği. Format Çünkü geriye. format gereği başka bir e, Benim şekilde Benim kafamda çok oturdu lazım. abi yani, yani çok netim yani. Hayır ben o zaman eleştirilerimi söyleyeyim format dışındaki eleştirileri söyleyeyim. Sen söyle deniyor. bakalım hangileri format gereği diye cevaplanıyor. Bir kere iki bölüm oldu değil mi? Nasıl? İki bölümde de e iki tane şirin gündem oldu evet, bugüne bugün kadar. Işte, evet, iki tane yaptı. gelmemesi bile format gereği değil. Tamamen organizasyon başarısızlığı. <gülüyor> sen, <gülüyor> öyle Hayır, sen öyle zannediyorsun. sen öyle zannediyorsun. <gülüyor> Bence o format <gülüyor> Hayır, gereği. Hayır, teşekkür ederim. Ee, o ben sana şöyle açıklayayım. Ee, Ege format gereği o. Yani e mesela 3 bir ser programımız için sen Hüseyin Kocaman Yayman bir... demedin mi gelecek konu. Gelmeyecek. Telefonla bağlanacağız. Tamam. Hüseyin Yayman ya da Abdülkadir Selvi. Evet. Bağlanacaktın onlara. Evet. Telefonla bağlanacaktık. Bağlanamadın. Tamam. Stüdyo konuğu uzmanlar gelecek demiştin. Gelmediler. Evet. Tamam. tamam evet. Geldi mi? Hayır. Gelmedi. Şimdi ben sana şunu anlatamıyorum Ege. Yani gelmedi dediğim... Bunu ben zaten program başlamadan önce gelmeyeceğini biliyorsun abi. Hayır. O sabah demedin mi? Konuklarım gelmedi. Siz şey yapın programda. Şimdi benim sana öyle söylemem de format gereği. Yani... Ee, ben ben bunu biliyorum tamam mı? yani mesela 3 bizim her programımız için 3 konuk ayarlanır tamam bir tanesi telefonla bana. gelmedi denir bir tanesi için halbuki hiç onu daha önceden ayarlamazsınız bir şey yapmaz format geliyor formatı format bu yani üçte yani yani sen programı çok basite indirgiyorsun halbuki çok komplike bir ya program keşke Program hakkında konuşsak da yani format konuşuyoruz. E ben işte ya, program abi yani abi. içerik hakkında konuşsak. Ama Ege bir türlü gelemedik yani. Sürekli formatı konuşuyoruz Hayır, şu an. şu anda yani bunları kıskançlıktan söylemediğim şeyse değil. Bence Ege'nin kıskançlığı, yani kıskançlığı da format de, gereği o kafa, kafanın Oktay. az çalışması ve format formatı anlamaması. bence Ege'nin kıskançlığı da tamamen format gereği. O zaman dinleyicilerimize bir formatı anlatır mısın? Şimdi format Şimdi Mesela bugünkü şirin günden de ne var? Bugünkü şir, şimdi bir kere formatımız gereği, <gülüyor> e, yani e, şirin gündemde her zaman Türkiye'deki siyasi olaylar veya e, yaşanan olayları Türkiye'deki siyasi olaylara yansıması, yansıması. çok güzel. <gülüyor> bu formatımız bu. Zaten ee, programın şeyi şirin gündem. Bunların keyifli bir sohbetle mi şey bulması yoksa hararetli mi? Hararetli e, zaman zaman keyifli güle, gülerek zaman zaman e, gülmeden hararetli gerilim dolu dakikaların aktığı bir çok güzel e, şey ulaşmak istediğimiz Kitle. Seyirci, Kitle. seyircimiz dinleyicimiz seyirci diyorum yani bu bir televizyon programı biliyorsunuz aslında belki ama o televizyon radyo projesini yani. radyoya radyo evet. uyarlanmış bir format oradan karış, karıştırıyorum yani evet. dinleyicilerimiz hedeflediğimiz dinleyicilerimiz 7'den 77'ye herkes <gülüyor> formatımızda yazan şey bu Tamam. Ona da... ondan sonra konuklu bir program Konuklu. ama konukların gelmemesi kaç konuk var mesela programda Şimdi o değişiyor ama en az iki. En az iki, stüdyo konuğu. Hayır, toplam. Toplam en az iki, yani telefonla olabilir. Ankara'dan katılmak isteyen dinleyicilerimiz mesela olabilir. Zaten Bezoruzsa İstanbul'dan, İstanbul'dan katıl katılınamıyor. İstanbul'dan katılım olamıyor. Çünkü format gereği telefonla bağladığımız herkesin Ankara'dan olması gerekiyor. <gülüyor> çünkü hattımız dışarıya Peki, açık değil. Yok, hayır. Hattımız dışarıya açık. İstanbul'u arasam mesela bir arkadaşınla görüşeceksin. Aa, orayı biliyoruz onu. Tamam, Peki ben Oktay şey... bir şey sorayım mı? Sor mi? abi. Formatı nereden buldun? <gülüyor> format bulunmaz. Format yaratılır. Format e, yurt dışında formatlar var. Bir yurt dışı formatları var. Bir de Türkiye formatları var. Tamam. Bu yurt dışında bir format Yurt dışından bir format. Ama Türkiye'de de çok benzeri var bu programın. Peki, Benim yaptığım programın çok... Zannediyorum ben hiç o programın... Formatta yapabilmesi... oynama yapamaz mısın? Zannediyorum o programda yurt dışındaki o formattan şey yapıldı, alındı. Mesela, Birisi bir, bir tane daha format derse şu anda şuracıkta format gereği Ben de buradan çok rahatsızım. Benim de istediğim her programın içeriğine dair konuşmak. Evet, lütfen yani, o kelimeyi <gülüyor> kullanmadan... Şu anda format konuşuluyor. Yani, Gündemi sarsıyor. Zaten ömrümüz boyunca programlar. edebileceğimiz format kelimesini ettiğimize göre, değil mi? Yani format konuşmamıza gerek yok. Bence içerik konuşalım. Peki bir şey soracağım. Mesela Ankara'daki konukların radyo gelmesine engel teşkil eden şey ne? Şimdi cevap olarak failin <gülüyor> tepki vereceğini düşünerek okay. e, <gülüyor> o ben... kelimeyi söyleme. ne olur söylemeyeceğim okay. şöyle anlatacağım fail daha uzun yoldan anlatacağım. Yani kısa bunun aslında tek bir kelimelik cevabı var. <gülüyor> Ama bira sen sen sinirleneceksin diye o cevabı uzun anlatacağım. Şimdi şöyle e, Ankara'dan gelmek isteyen mesela stüdyoya geleyim ben falan diyen çok fazla konuğumuz var. Evet. Ama benim cevabım şu oluyor çok üzülerek alamıyoruz efendim. Neden diyor? Ben... Neden diye biz sizi telefonla alalım. Neden? Neden? Çünkü telefonla bağlamamız gerekiyor. Gerek Neden ne gerekiyor? Ee, çünkü <gülüyor> ne gereği yani? Bu? Yani gerek e, burada yazılı bazı şeylerimiz var. Gerek yazılı. Stüdyo gerek... konumuz olacak. Biz size bir sonraki programda e, şey yaparız. Stüdyolarımızdan... Tamam de Oktay de Allah'cı şey, şey oldu. Neden dolayı şöyle, Neden dolayı? Telefon bağlantısı söyle, alırız. Söyle Allah'ın adını Ankara'dan verdim söyle. Alamıyoruz efendim diyorum. <gülüyor> Ankara'dan çok fazla gelmek isteyen ama Ha ama mesela şu var. Yani e, pek çok dinleyicimiz sorularıyla şirin gündeme katılabilir. Katılabilir. Tamam. Ee, konuyla ilgili olacak şekilde tabii ki. Formatla ay çok özür <gülüyor> dilerim. Ee, çok özür ee, formatla ilgili değil e, konuyla ilgili sorulara her zaman açık bir program. Yani bizim katıldığımız Zihni açık yani. Bizim katıldığımız programda sen başta bize dedin ki ben şimdi dedi farklı bir şey yapıyoruz. Lütfen stüdyoda böyle arkadaşmışız, 5 dakika önce çay içmişiz gibi konuşmayın. Kendinizi tanıtın falan filan. Gibi şeyler de söyledim. Evet, evet. Tam onu da anladım Çünkü ben. Çünkü radyolarını ilk defa açan Tabii ki. dinleyicilerimiz olabilir. Ama e, sonra da hiç o, konuşturmadın bizi. E, ben sana bir şey söyleyeyim. yeni gidecek, yine anlatacak, uzun yoldan anlatacak uzun onu. Uzun yoldan anlatmayacağım. Yok, çok kısa bir cevabı var bunun. Yani ben de sizi konuşturmak isterim. Ama süremiz mi kısıtlı? Süremiz çok kısıtlı. Evet. Yani program bir de hızlıca aktığı için ben programın moderatörü olarak herkese eşit söz vermek Zorundayım. Evet, tamam. Mesela ben bazen e, sadece eşit söz vermek adına ben bazen konuşuyorum ki başkasına söz düşmesin de diğeri, diğeri çok konuşup ötekinin şeyi olmasın. Ben o. anladım abi anla sen de anla ben anladıysam sen anlamam. Ki bölemiyorsun çünkü? Sen Anadolu Sesi mezunusun ya sen anlarsın. Yani Büyük düşün, düşün ince gör. Anadolu Sesi mezunu olduğum için anlamıyorumdur. Çünkü biz yani yabancı Sorgulamayı... Anadolu ise sonunda Anadolu formatlarını biz şeyiz. Anladım. Size zaten bütün Anadolu formatlarını bir iki senede veriyorlar değil mi? Peki tamam oza içerik konuşalım. İçeriğimiz e, yine gündem yaratacak bir olay. Bugün ne? Bu haftanın içeriği ne Oktay? E, bu hafta e, yine Türkiye'nin siyasi gündeminden çok önemli bir konuyu konuşacağız. Henüz konuşulmaya başlanmadı bu konu. E, ama Peki, e, evet, bu tartışılacak bu programla beraber e, konuşulacak diye düşünüyorum. Seçilen e, konu, belirlenen konu 67P biliyorsunuz. Kuyruklu yıldızında yaşanan olayların Türkiye'deki siyasete yansıması, etkileri, Türkiye siyasetinde yansımaları. Kimler evet. olacak konukların? Kimlerle tartışacak? Hüseyin sonrası? Yayman, bazı fizikçiler mi Yayman yoksa olacak. daha çok siyasi şeyler mi? Hüseyin Yayman olacak. E, Abdülkadir Bey'e ulaşmaya çalışacağız. Hı -hı. O bir sürpriz konuk olarak e, gelebilir. E, ve tabi programımız herkese açık. Siz olacaksınız. Siz stüdyo konuklarım olacaksınız. Ve bir tane daha stüdyo konuğum olacak. İlerleyen dakikalarda gelecek stüdyoya. <gülüyor> ee, ve, ve tabii ki dinleyicilerimiz <gülüyor> ve söz hakkı. Neden gülüyorsun Ege? Formatı bildiğim için. <gülüyor> o üçüncü kişinin yani sürprizi kaçırmak istemiyorum da. Galiba format geri üç kişi değil de o. Ya da biri gelecek beni atacaksınız stüdyona bakacağız ona bakacağız ee, ama stüdyodan kimse atılmıyor. Kendi isteğiyle terk eden yayını terk etme, terk etme dışında hiç kimse e, stüdyodan atılmıyor. O terk eden kişi de olay yapmak için stüdyoyu terk ediyordur. Reklamını reklam, yapmıyor. Reklam olsun diye <gülüyor> onu da söyleyeyim yani terk edecekte bir şey olacağına ben inanmıyorum. Ee, ve o yüzden pek çok konuğumuz olacak ve daha sürpriz konuklar da olacak. Ve daha neler nelerde bitir reklama girelim Oktay. Ve daha neler neler. Yani benim şiirin gündemde çok... söyleyecek ha. çok bir şeyim yok ama. E... Aa, öyle de mi? Öyle yani deme var. Sana da sorular var. 17 ile ilgili hani bildiklerim gazetelerden ama şeyi söyleyebilirim. Yani benim 29 Kasım'da gösterim var ya. Evet. Tatbikatsa. Onun reklamını yapmak için ben geleceğim yani. En baştan söyleyeyim. Bir dakika şimdi o zaman onun bilgileri ben tam abi. 29 Kasım. Son, tatbikat sahnesi. Bir dakika abi. Hava söyle da? bir dakika dur ya. 29 Kasım önce saati söyle. 20-30. 20-30'da. 20-30. Hangi ne geliyor? Cumartesi. Cumartesi. Bir saniye. Nerede? Not alıyorum ben. Tatbikat şimart. sahnesi. Beyaz oktay. Cumartesi mi? Cuma mı? Cumartesi Başını ben yavaş 30. yavaş programın havasına girmeye başladım. Cumartesi kaç 30 20 30 20 dedim. 30. Dedim. Tamam. May hmm. Bilet'te zaten My Bilet'te EGK ajan diye girersen orada bütün ayrıntılar da çıkıyor. Bilet alma imkanı da sunuluyor. Bir dakika tatbikat sahnesini yazayım önce. Tatbikat sahnesi. Biletler nereden alabilir? May Bilet'ten. Biletler nereden? Alabilirim? Tamam. Sen bunu hiç şey yapma. Ee... Sen bana pas mı atacaksın? Evet. Yani sen bunu duyurmak için hiç debelenme. Konudan ee, kopma. Çünkü konumuz hakkında Tabii. da ben Hı -hı. sana sorular yönelteceğim. Ee, bu Sen bana ilgili. pas atarsan ben rahat söyleyeyim. Yoksa böyle araya sıkıştırmak gibi olacak. Çok acıklı bir görüntü Hayır, Şimdi Hayır şimdi şu konuda rahat ol. Yani e, bir, bir ana konumuz var. Hı -hı. Tamam 67P'deki yaşanan olaylar ve analiz sonuçlarının Türkiye'deki siyasete yansıması. Nasıl yansıyacak? Hı -hı. Tamam bu ana konumuz. Tamam. Bir de bu senin e, tatbikat sahnesindeki 29 Kasım'daki e, gösterinin ki biletten satıldığını biletlerin bir kere daha söyle. Tamam Bunun, pasını ben sana çok açık bir şekilde atacağım. Tamam yani o zaman sevinirim. Peki ya şov dünyası falan gibi bir şeyye izin veriyor programın formatı. Formatı iyi Tamam mı yani ona izin veriyor. O yüzden orada sen söylersin tarihi. O zaman süper. O zaman şimdi Şu anda program benim de kafamda oturdu. Bir saniye. Anni ayet lütfen. Ege şunu söyleyeceğim yani son dakikada bir şey sıkıştırdın araya o yüzden biraz bir toparlama yapmam lazım benim. Hemen girmeyelim. Evet, tabii canım Daha zaten reklamı falan filan derken bizim bu program başlamamız baya şey olur. İsterseniz şu güzel şarkıyı bir dinleyelim. Ondan sonra Şirin Gündem'de buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Şirin Şirin şişe, şişe, Şirin Şirin şirin şirin şirin şirin şirin şirin şirin şirin şirin şirin şirin şirin şirin şirin şirin şirin Evet merhaba bir bir Çarşamba bir Perşembe günü daha beraberiz şirin gündemde vaktimiz çok sınırlı hemen konumuza geçelim isterseniz stüdyo konuklarımla beraber olacağız bugün de radyocu Ege Egeben bey Keyifli canlı yayinden Firebay'e hoş geldiniz Fahir Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizlerle beraber yapacağız ve tabii ki stüdyo konuklarımız artacak ilerleyen dakikalarda ve telefonla bağlananlar olacak. Bugünkü konumuz hoş geldiniz tekrar. Bugünkü konumuz son derece önemli bir konu. Türkiye'deki konuşulan siyaset ve 67P biliyorsunuz kuyruklu Yıldız'la iniş yaptı 67P'den oradan geldi. Evet ilk sorum size olacak Fahir Bey siz nasıl geldiniz? Kimle geldiniz? Ee... vaktimiz çok sınırlı hemen alabilirsek cevabı çok memnun oluruz ee, özel araçımız da geldi çok teşekkür ee... ederiz ee, Ege Bey size dönmek istiyorum Ankara'dan geldiniz siz Ankara'dan, çok evet. teşekkür ederiz ee, sizler ne eder dersiniz şimdi tabi ilk önce Rosetta'nın hani yola çıkışından başladım. size de söz vereceğim Fahir Bey lütfen kesmeden dinleyelim Rosetta'nın yola çıkışından başlamak lazım. Yani 10 yıl öncesine dayanan bir şey. Dinleyicilerimizin çok önemli soruları var. Dilerseniz ben e, anlamıyorum dinleyicilerimiz. Ne dediğinizi sizin. O yüzden ben e, dinleyicilerimizin <gülüyor> sorularıyla devam etmek istiyorum. Telefonda bir e, konumuz olacak. ilerleyen dakikalarda Hüseyin Yayman'la konuşacağız. E, belki başka bir konumuz da olabilir. Fahir Bey, sizden bir e, soru sormak istiyorum. E, çünkü vaktimiz de çok sınırlı. Sizin bir e, şahsi şovunuz var. 29 Kasım Cumartesi günü fire olarak yapıyorsunuz siz. Onun ayrıntılarını biraz dinleyebilir miyiz? Ee, yok benim benim şahsi show yok yani. 29 Kasım cumartesiye geliyor. Maybilet'ten satılıyor. Sizin değil mi show? E show benim. benim değil. Ol, Telefonla ol. bağlantılarımız var şu anda. <gülüyor> bir saniye. E ee, telefon şey Ankara'dan bağlantılarımız var. Dilerseniz bir ona kulak verelim. Vaktimiz var. Hiç merak etmeyin Ege Bey. Alo. Alo, Hüseyin Bey. Alo. Alo. Hüseyin e, Hüseyin Yayman şu anda telefon attığımızda 45 senedir sigara açıyorum Sesiniz çok şey geliyor Dinleyicilerimiz anlamıyor Hüseyin <gülüyor> Bey e, neler diyorsunuz Türkiye'deki siyaset e, Ve daha neler Olabilir ne oluyor 45 senedir sigara açıyorum Evet Bugüne kadar hiç zararını görmedim 45 senedir pro içiyor. E, telefon hattımızdaki bu e, kişi ve e, şey Melek'le konuşacağız galiba arkadaşlarım. Şimdi Oktay Bey e, söylüyor. bu herifi aradıktan sonra zaten benim hiçbir şey söyleme şu <gülüyor> Lütfen şart. ama saygı sevgi çerçevesi içerisinde konuşacak. Herif merif diye konuşmayalım Şeyin lütfen. Bir yani Programımızın bir formatı var lütfen. Yani birbirimize Özür de saygın olalım. Yani dilerim ben beyefendiden yani, de e, Bey o aradıktan dedi. sonra hiçbir şey konuşurum diyor. Ben reklamımı yapamadım. Ege Bey bir saniye size ben söz vereceğim. Çok Programımızın süresi çok sınırlı olduğu için ee, bir saniye bekleyin. <gülüyor> Evet dinliyoruz sizi buyurun. Size ben söz vermek istiyorum çünkü uzaktasınız. Ee, size biraz daha çok vermek istiyorum söz. Ee, onu ben biraz dinleyelim size evet. 45 senedir sigara içiyorum. O ne kadar hiçbir zararını görmedim. Peki size ben çok merak edilen bir soruyu sormak istiyorum. Dinleyicilerimiz de soruyor. Telefondaki beyefendi size sormak istiyorum. Ee, kimlen içtiniz bu son sigaranızı mesela? 45 senedir sigara içiyorum. E evet. bu güne kadar zararını görmedim. Görmedim diyor. Firebase' eklemek istediğiniz bir şey var mı telefondaki beyefendiye yoksa e, telefondaki beyefendiye bir cümleyle soran, ama bir... bir cümleyle eklersiniz. E, Beni söyle işte şey Bir kelimeyle. Şimdi bir kelimeyle. Yani nasıl anlatabilirsiniz? <gülüyor> <gülüyor> kelimeyle ekleyecek olursanız. Yalnız bir kelimemiz var. Süremiz çok sınırlı. Hay Allah. Ben de, bir, bir kelime. <gülüyor> lütfen. Uzatmayalım. Yani ben size de söz vereceğim. Ege Bey. Lütfen. Nasıl anlatırsınız bir kelime? Bir <gülüyor> Fahir <gülüyor> Bey bakın dikkatli <gülüyor> olun süremiz çok sınırlı dinleyicilerimiz anlamıyor. Anlamıyor çünkü ne dediğinizi anlamıyor. Siz ne dediğinizi anlamıyor. <gülüyor> Dört mü? Dört mü? <gülüyor> Peki o sizin takdiriniz <gülüyor> diyoruz. Fahir ee, Bey Ege Bey galiba son olarak bir ekleyeceğiniz bir şey var mı Ankara'dan? Telefondaki o zaman Ege Bey biraz bekletelim size. Reklama gitmeden Hayır, önce. Benim. Bir saniye Ege Bey. <gülüyor> Sizi biraz bekletelim. <gülüyor> Sizi biraz bekletelim. İnanın ben size söz vereceğim. bir Abi Ben e, zaten biliyordum o adam. Hüseyin, adam bir sen, Hüseyin Yayman şu anda bağlanmış. O adam <gülüyor> lütfen biraz saygılı olursanız. Beyefendiye ben şey yapmak istiyorum. Alo. Siz hattımızda mısınız efendim? Alo. Hüseyin Bey. Hüse Hayır. Siz kimsiniz? Ben seyredeniz sigara açıyorum. Bugüne kadar hiçbir zararı <gülüyor> Görmedim. Görmedim. Bir şey oldu. 45 seneyi ben anladım. Tam da anlayamadım. <gülüyor> Dinleyicilerimiz de anlamadı. 45 senede sigara siz içtim de... diyor ya. Hayır, bir... anlatmayız. <gülüyor> Oktay benim şeyim, şey yap. saniye ben ona söz vereceğim size. Fire Bey ben size tekrar dönmek istiyorum. Bir son bir dört dediniz en son. Onunla ilgili bir soru sormak istiyorum müsaade ederseniz. buyurun. Daha sonra Ege Bey'e bir pas atacağım. Sonra bir telefon bağlantımız var. Sonra <gülüyor> reklama gideceğiz. Sonra tekrar telefon bağlantı ve sonra kapatacağız programı. Çok az vaktimiz olduğunu bir kere daha söyleyeyim. Dinleyicilerimizin soruları var. Diyor ki ee, diyor araba ile geldim dediniz <gülüyor> <gülüyor> diyor dinleyicilerimizin de anlaması ee, için evet. ee, ama kimle geldiniz? Evet ee, ben tek geldim. Tek geldiniz. Tek geldim. Evet. Ee, bur buraya geldim tek geldim yani ayrı ayrı geldik Ege ile beraber gelmedik ayrı ayrı geldik. Ben sizi dinlemediğim için anlamadım <gülüyor> ee, ama ben son olarak e, Ege e, Ege Bey'e ben sözü bırakmak istiyorum. Merhaba. Ege Bey yalnız lütfen bir şey rica edeceğim. Lütfen söyleyeceğiniz şey yani son cümle olarak düşünün bunu ve kimseye de şey yapmayın. Yani e, bir şey söylenecek şekilde bir cümle olmasın. Bu tamam mı? Çünkü kapatacağız. Cevap hakkı mı doğmasın? Ee, doğmasın çünkü programı kapatmak zorundayım. Yani şu anda şey de geldi. Ee, alttan da bakın girdi müziğimiz. <gülüyor> Ne? Bir, pa pas atacaktın? Hayır. Bir şey, bir şey söylemeyin. Yani öyle bir şey söyleyin ki bir şey olsun son cümle olarak ben size söz hakkını vermiş olayım. Hak sizin. Demin yarım kaldı çünkü. Oradan bir şey söyleyin. O son cümle. Öyle bir şey söyleyin ki yani son, o böyle son ifade olsun yani. Dinleyicilerimizin de çünkü Tek anlaması Tek kelime için. mi benim de? efendim. Birkaç yeni mi kullanabilir miyim? Peki çok teşekkür ederiz. Sizin de son yorumunuzu almış olduk. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, son olarak Ankara'dan bir e, telefon bağlantımız var. Ankara uzak olduğu için <gülüyor> oraya biz pas atıyoruz. Siz ne diyorsunuz? Hüseyin Yayman mı şu anda telefon hattımızda? Bence değil Oktay. Bir saniye Ege Bey, e, telefon e, yönetmenime soruyorum. Hüseyin Yaymansa lütfen onu bir dinleyelim. Alo. <gülüyor> evet 67P. Evet dinliyoruz. Kulbet sigara açıyorum Evet Bu ne kadar hiç zararı aradı görmedim Peki çok teşekkür ediyoruz Sizi evet. de toparladıkmış olduk Evet bugün sevgili dinleyiciler Şirin gündemde konuklarımız Fahir Öğünç Egemen Kayacan Ve Hüseyin Yayman Vardı. Ee, sizler de çok gruplarımızla e, şey yaptınız. Tamam artık bitti. Program bitti. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınızdan dolayı ve e, her zaman olduğu gibi sevgili dinleyiciler. Ben konuyu e, anlamadım. E, süremiz de bitti zaten. Takdir sizin. Bir başka Şirin Gündem'de buluşmak üzere. Hoşçakalın. Şirin Gündem şey, şey, şey, şey, şey, şey, şirin, şirin şirin gündem. Şirin. Mukhtar eline sağlık diyelim ne diyelim artık? Ben gene kıskançlık mı yapıyorum şimdi? Yok ya yani ben çok derli toplu. Hani çok hani el yüzü düzgün bir program oldu bu düzgün. sefer Yani ben ben onu ben kendimi <gülüyor> çok komplekste ama yani... ben sadece programda 67P'ye yeterince Türk siyasetini ansımalarını ee, Sen 67P demedin programla fark. <gülüyor> Bir kere arabalan geldim dedim. E neyle geldin dedi. Hayır, Nasıl onu, geldin dedi. Onu, onu, arabalan onu, onu, geldim dedim. Onu iki kere dedin hatta. E. Yani Programın süresine göre bakacak olursan iki kere aynı şeyi söylemek. Biraz Çok büyük, yani. Çok büyük başarı yani büyük, bence. Evet. Aynı şeyi tekrar etmiş. kendim bazen tekrar ettiğim oluyor. Yani o da ben de kendime bir öz eleştiri bir öz eleştiri olarak bakacak olursak evet kendi kendimi tekrar ettim. Şöyle de bir şey var. Bu programın şeyi gereği, kuralları gereği. Ben mesela size soru soruyorum ya. Evet. Önemli sorular soruyorum mesela. Önemli cevaplar veriyorsunuz ya, Ben onu o sırada dinlemiyorum size. Format gereği mi? <gülüyor> kuralları dedi programı, ama kura, demeye getirdiği şey formatmıştı. Şimdi ve format gereği. Yani, Şimdi ben gene bazı eleştiriler bulacağım ama kıskançlıktan. bir gönlün, kere... şey oldu mu? Gönlün, gönlün rahat mı şu anda? Yani Çünkü 29 Kasım MyBillet'te onun pası atılmadı ki. Nasıl atıldı, atıldı ya? Canım, adam Fahir söyledi. Işte gösterisi diye bir şey söyledi. O da öyle bir gösterim yok dedi. Tamam. Bana sen pas verecekti En son kapanırken, en son bana söz verdiğinde ben zaten orada pas atacaksın. Hani 67P'yi bırak. MyBillet'te biletin satılıyor mu falan diye. O da olmadı. Tamam. Bir i̇şte. ara adama bağ kim o adamın nasıl bağlanıyor? Sen yanlış mı aldın bu? Hüseyin Yayman'la Abdülkadir Selim'in telefonları. Hüseyin Yayman telefon numarasını verdiler bana. Ben onu arıyor, aratıyorum işte. İç programdır. Aynı adamlarımız. Belki başka numarayı arasa. Yalnız bir şey diyeyim. Belki bir itirafta mi? bulunacağım. Yani o benim de dikkatimi çekti. <gülüyor> yani <gülüyor> çünkü bu kadar arka arkaya aynı adam yanlış çevrilemez yani. Numarasını değiştirmiştir belki. Ya bir bir numara yanlış yazıldı abi. Sürekli bir, öyle e, aranıyor. Evet. Her adam da hiç yadırgamıyor. Adam adam belki benden kolay alışmıştır. Yani o da olabilir. Ben de format geriye diye sesimi çıkarmıyorum anlamadığım çünkü. Şey yok orada gerçekten senin yaymanı şey yapmaya çalışıyorsunuz da o e, senin şovun doyuruldu abi. Ben o konuda programın üzerine düşeni yaptığını düşünüyorum. Yani formatlar içerisinde Format şartları içerisinde senin şahsi şolun 29 Kasım'da olduğu, evet. tatbikat sahnesinde olduğu... Peki bana niye ara neyle geldin diye sorulmadı. Biletlerim MyBilet'te satıldı. Yani Herkese aynı soru sorulacak diye bir kaide yok ki. Herkese aynı şey sorulur mu? Sana pasatıldı. Sana da başka şeyler soruldu. Sen ne ara hayranı oldun programı? Abi ben ya. takip ediyorum elimden geldiğini. <gülüyor> Adam mutlu. Bak ne kadar sınırlı. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ya bana fayirin daha çok üzerine gidildi. Evet yani, yani beni öyle bir sıkıştırdı ki tek kelime dedi ya. Tek yani öyle evet. bir şey ki e, hemen oracıkta evet, ben, o kelimeyi orada, söylemen lazım ve yani o yani, da... Onu da itiraf edeyim. Yani programı çok eleştiriyorum falan filan ama oradaki gerilimi ben yaşadım. Dinleyiciler evet, de radyo başında yaşamıştır yani. Çünkü tek kelime ve ne sorulduğu belli değil. Bir şey söyleyeceksin ve yani gündem değişecek. Yani ben programın e, taraf olduğum için programda... Tarafsız program değil komisyoruz. misin sen ya? Hayır yani ha, program, program konusunu konuşurken taraf evet, olduğum evet. için ben şu anda e, yani Fahir'e bırakıyorum sözü, dinleyicilerimize bırakıyorum. Yani Heh, bir tek mutsuz olan sensin burada gibi geliyor Dinleyiş... bana. işine gelmeyen şeyler konuşulduğu için. Dinleyici yorumları denilen şeyden ben hiçbir şey anlamadım. ne? Nesini anlamadın? Soru Anlaşılacak geldi. Bir Anlaşılacak bir, bir şey sonra. yok abi. Dinleyiciler tweetler soru tweetler soruyor. Geldi. Tweetlerden o... Ne geldi mesela soru? Oradan da Oktay güzel o tweetlerden... Abi e... şimdi direkt soruyu duymayı bekleme. Ben onu moderat moderasyonu yapan kişi olarak toparlıyorum. Bir paket halinde veriyorum size ve soruyorum. Anladın yani mı? Ya sen diyorsun ki Ankara'dan falanca kişi şunu sormuş. Feda evet 67B'nin yani. etkisi Türk siyasetinde ne e, dönüm yani. noktası olarak ne? E şimdi bu böyle sorulduğu zaman bu program alır başını gider. Evet, Ama sen onu bir zor, elekte onu. eleyip Yukarıda o şeyleri alıp onun harmanında şeyinde yaptıktan sonra onun sunumunu paket Okta çok güzel söyledi. Paketlediğiniz zaman onu paket olarak verdiğiniz zaman kimsenin ruhu duymaz. Neyse ki programı tam olarak anlamış <gülüyor> e, bir insan da stüdyomuzda dinleyicilerimizden. Gayrı bir tek sen varsın. Ben onu da demin Ben zaten programda söyleyeyim. gönüllü olarak çalışma hazırım Okta. çok teşekkür ederim. Yani Gerçekten hiç para almam yani. Sen ben bu para mı mi... aldın bugüne kadarkinden? <gülüyor> sen... Önceki iki programda aldım. Aldı evet mı? Ya yeah, bu bir kişiye veriliyor. Bir kişiye konuk oluyor. Hep aynı veriliyor. kişiye mi peki? Hayır canım oğlum. Yok o abi. aynı kişi olabilir. Şans Farklı kişi olabilir. Yani kim daha şey yaptıysa Çünkü, o... Şimdi iki, iki programda da konuklar aynı... Ben bir daha o... katılmak istemiyorum ya. Vallahi katılmak abi istemiyorum. Abi o mecbur. Yani onu... onu... Format geliyor. Format Onu, onu, onu ay ayıramaz. Hayır ay neden katılmak istemiyorum? Çünkü ben eleştirince kıskançlıktan eleştiriyorsun. Bir kere de dışarıdan dinlemek istiyorum hani. Ben... Belki de içindeyim diye başka kafamda başka hesaplar var diye şey oluyor. O bende de var o iz. ama yani... Yani onun üstesinden gelmen lazım Ege. Yani Hangi his? Çok çirkin olduğu hissin bir problem. Hayır yani içinde olduğum için analiz edemiyorum falan Hı -hı. gibi. Yani Şimdi sen çirkin diyorsun. Çok bence e çok çirkin bir, bir eleştiri. eleştiri. Evet. Yani bir yere de varmıyor. Sözümü geri şey alacağım. Evet. Lütfen sözünü geri e Ben senin gibi her gün abiye giymediğim için. <gülüyor> Şu anda bana bunları diyorsun. Yani e formatlar karıştı ya. <gülüyor> formatları karıştırdım. Şey diyecektim. Senin üzerine çok gelindiğini düşünüyorsun ama ben sana bir şey söyleyeyim. En çok e O yüzden gelin. böyle rahatsızsın. Beni... Bu Bak... programda Fahir'in üzerine daha çok gelindi ve konuk parası yine Fahir'in bu evet. Anladım. Ne kadar peki bir paradan bahsediyoruz? Bölüm 24 başına. lira mı yatmıştı Fahir sana geçen? Kaç? 24 lira mı yattı? 24 kesinti falan 22 22 kesintiyle lira falan 9 liraya düşüyor. <gülüyor> Bir günde onu konuşalım yani program nereye kesiliyor bu paralar diye şirin gündemde mi konuşulur? Bak sen programı yıkmak istiyorsun. Yani programın ortadan ya kalkmasını o, istiyorsun. O zaman yolun açık olsun keyifli olsun. Çünkü ee... sen bir kere sözleşmeni imzaladın abi. Ben Hiçbir şey imzalamadı canım Tamam imzalamadın ama sözleşme gibi söz, Sözsel olarak söyledi ya evet. Şifaen Biz bu program Ben böyle bir proje yapsam yanımda mısınız dedim ben Tamam tam, destek, dedim? tam destek Her zaman yanındayız abi dedim mi demedim mi tamam, Ozan yalanla Dedim işte. mi demedim mi Dedim de Dediysen tamam konu kapanmıştır Sevgili dinleyiciler siyasi tartışmalarla bitirdik bugün Modern sabahları o zaman şöyle yapalım Pide yiyen adamların ile bitirelim programımızı Yarın sabah yeniden buluşalım hoşçakalın